Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok, o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi and olsun, sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz.''